the <laughs> phone vermek olacak. Yalnız <gülüyor> Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu Allah. teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine eline, ashabına bütün peygamberani zan bütün evliya-i kiram sıddık ve Ali El-Mutazı Efendimiz'den üstazımıza gelene kadar bütün pirani efendilerimizin ruhuna bütün mümin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 ...ve alihi ve sahbihi Müsaade-i olursa kafamıza takılan... ...şu soruların cevaplarını öğrenmek istiyoruz. Hacı Esat Erbil'e i Kuddisesi Ruh Efendimizin... ...işte halinden sonra... ...pederiniz Şeyh Mustafa Efendi bu suallere... ...nasıl cevap verdiler? 1-Tarikat-ı Aliye'ye girmek ne için vacib oldu? Delili hangi ayeti cerileler? Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Likullin cealna minkum şir'atan ve min haca Sadakallahu'l-azim Ayeti cerilesiyle vacib olmuştur. Burada minhac, münevver bir yol demektir. Ayet-i Kerime'nin mane-i Ey kullarım! Sizin her birinize iki şeyi vacip ettim. Evvela şeriat, saniyen tarikatı vacip ettim buyuruyor. Onu Kefsir-i Kebir, Razi hazretlerinin kitabından, Kefsir'den evlenebilirsiniz. Evet. Evet efendim. İki, en evvel Tarikat-ı Nakşibendiye'ye delalet eden kimdir? En evvel Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'ye delalet eden hazret Allah Celle Celaluhu Hazretleri Muhammed Mustafa'sına Gari Şerif'te, hicret senesi Gari Şerif'te ma asabballahu şey'en hadisi kutsisiyle ''Ben senin kalbine ne sabrettim ne girdirdim sen onu Ebu Bekir'in kalbine girdir ya Muhammed.'' buyurdu. Buradan başlıyor ki bir riyazattan sonra mağaraya girdikleri zaman bütün delik, devşik yılanla ile akrapla doluydu. Mübarek hırkayı, şeriflerini yırttılar, sıktı azam, birer birer delikleri bastılar bir büyük gelip kaldı oraya da mübarek gökcesini koydu. İçeriden gökcesine böyle bir vurdular çekmedi. Bir daha vurdular çekmedi. Üçüncüde çok acı şekilde soktu mermi Büyük bir yılan varmış orada. Yine de ayağını Hazreti Muhammed Mustafa'ya zararı olur diye çekmiyor da gözlerinin yaşları uyuşmuş vücut da Peygamberimiz dizimde uyuyordu, yüzlerine damlamaya başladı. Açtı gözünü, ne olduğunu benzin betim geçmiş dedi. Ya Resulallah şu ökçenin olduğu yerden bir yılan ökçemi soktu. Çık ayağını çek! Bana yalnız kendi cinsinden kafirler hakaret eder. Bütün hayvanet benim aşığım dedi. Çek dedi, yılan çıktı böyle dünyada. Eşhedü en la ilahe illallah. Ya Resulallah yalınız, insanlar mı sana aşık? Buraya geleceğini iki üç sene evvelden duydum da burada seni bekliyordum. Saadet ayı, saadet güneşi kapıdan girdiler. O a, kamer olan mübarek ayın gelip yerine bütün ayaklarımı, elbiselerimi... Bastım. Ondan sonra kadın Ondan sonra bastım. Ne diye sıktırdığın ayağını soktun ya. Bir daktı bağırdım. Kafiye açtı. Açmadı. Bir daha daktı bağırdım. Yani kapıyı vurdum manasına. Üçüncüde senin yüzünü görmek için soktun beni alıp yeti yasakır ayağını dedi. Mübarek ağzının yarını o yani çutunu aldı bu yaraya. Sünce acı acı kayboldu gitti. Hakkını helal etti ya sıktık dedi. Bu zaman nakş tarikatının mayası Muhammed Mustafa'nın kalbine verildi. Oradan dedi ki, ya sıttık sen haki, hayrı zikir, el haki, hayrı rızık ki, hadisi hadisiyle, hati zikri, ashabı kirama, birer birer tarif et onlar da hati zikir, nakşı tarikatının zikrini yapsınlar buyurdu. Oradan başladı evladım. Yani, Nafşı tarihi mütessizle günümüze kadar buradan geldi. Ondan sonra sualınız var mı? Var efendim. Üç, tarikat-ı kaderiye kimden başladı? O da Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz Muhammed Mustafa'mızı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Mekke'ye, Mekke'de rahat bırakmadılar. Ne yaptılar? Çok çeşitli şeyler var demeyle tükenmez en sonundaki kararları dedi ki 12 kabile evi hısara alalım. Hazreti Muhammed'i öldürelim. Hepimize diyet lazım gelir. Taksim edelim de diyetini verelim. Dedi. Ama biz hicret edeceğiz. Sıddıkı alzamla hicret edeceğiz inşallah. Yatağımda kim kalır dedi. Hazreti Ali Efendimiz ben kalırım ya Resulallah dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz Muhammed Mustafa'mızın en tehlikeli gününde yatağı beklediği için cehri zikirde ona verildi. Kadriler ve cehri zikir yaparlar. Cehri yapmasalar lezzet alamazlar. Pederim, pederim Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri evvel şu bordan kadri tarihini aldı ve halife oldu. Ondan sonra da İstanbul'a gitti Hacı Esad-ı Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz'e vardı, oradan da nakşe-i hafî tarihi aldı. Bildim ki, e, sirr-i başka bir manaymış. Üstazımız dedi, karşısında iki dakikada bütün letayetlerimi bitirdi dedi. Hüseyin Efendi hocamız, beş saatte bütün letayetlerimi bitirdi. Doğan, beş günde bütün letayetlerimi bitirdi ve bana oradan da icazet verdiler. İki tariyede elhamdülillah Rabbimiz Teala ve teccad hazretlerine çok şükürler olsun ki bizim üstadımıza da iki tarikatın kutbiyeti nasip oldu. Hacı Esadi Erbil Efendimize de iki kutbiyetin hem naçî hem kadri nasip oldu. Bize de içmenin bir çadırında halvet bir halimizde bu üstadımız dedi ki Hasan Efendi sizi kadri tarikatından da vazifelendiriyorum dedi. O günden beri 49 sene olmuş. Çalışıyoruz bu yolda. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Peygamber anlat Mustafa çıktı, gitti. Cebeli Seviç'den indiler. O feda yolundan geliyorlardı. Veraka kopuştu, arkasından geldi. Geliyor Ya Resulallah dedi. Bismillah. Mütesir olma, gelemez. Ya arz. An! Al, aşağı deyince halklarının ayakları bir uyluklarına kadar battı. Aman! Karun gibi beni yutturma Beni bağışla ya Muhammed dedi Haydi bağışlayalım çık dedi Çok merhametli Peygamberimiz İkinci defa sıhhır geçti dedi Yine hücum edince Yagir al yere dedi Az yere aldı bir sayım üstüydü Say hamur gibi oldu çöktü içine Batıp geliyordu aman! Tövbeler olsun Bir daha gelmem dedi de geriye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bütün Mekke gelse bana yetişebilir miydi? Hepsini yerlere alırdım. Yalnız en sonra ümmetime siyaset, sünnet olsun diye, tertiple hareket etsinler diye ben o zaman o vazifeleri yaptım da şimdi evladım evladım şimdi tehlikeyi muciz hallerden sakın alın beş kişiden fazla oturmayalım Ondan sonra devam edelim inşallah. Var mı şualım daha? Evet, bir tane daha var efendim. Buyur, sor. sual. Rabıta-i şerifenin yapılması hangi ayetlerle sabittir? Rabıta-i şerifenin yapılması Esadı bismillah ya eyellezine amanu tequllah ve kunu ma's-sadiqin. Ey şeref imanla şeref ya bulunan Allah'tan korkan kullarım. Siz salihlarla beraber olun. Salihlar, sadıklar, müşidi kamiller. Onlarla olun, gözünüzü yumun. Kalbinizi şöyle bir büyük memleketinizin sahası kadar açın. O kutlu cihanın kalbine gelen füyuzat-ı ilahiyeyi kalbinize dökün. Dökülmeye başladın mı bütün vücutun bilir. Bütün letaifler anlar. Kalp buradan başlar, ruh buradan, kalp o, sol mümenin altından zikre başlar, ruh sağ altından zikre başlar. Ama bir tarife idem halifesi bulunması lazım. Bir e, üçüncü letayif sır, sol mümenin tam iki parmak üstünde. Sır tamam oldu mu ondan sonra haki, sağ mümenin tam iki parmak üstünde, ruh iki parmak altındaydı o iki parmak üstünde e, hata, ehfa, hati, ehfala tam sadrın ortasında döşünün ortasında Muhammed Mustafa'nın yeşil nuru görünür orada hiç şüpheli taam yemeyene şüpheli taam bir tangada faizde e, yanlış vereseden gelen haramdan bir çay içtiyse e, o nurları göremez nurlar katalı olur İki kişi gördüm ben nurları görünen birisi Kadının Dırmıttan Mustafa Efendi ve onunla hep nuru görürdü. Kimsenin cevapına gitmemiş, kimsenin kahve ve çayından içmemiş, sade yemiş elinin emeğinde onu görünürdü. Öyle şahidi bu. Bir, ne diye sual ettim buraya kimlere? Ayeti celileden ikincisi ya eyyuhellezine amenüttekullaha vebteğü ileyhil vesile. Bir vesile ey şerefi imanla şeref ya bulan kulların, Allah'tan korkan kulların bir vesileye tabu olun. Vesile dünyevi tarla sürün, ekin ekin, bağ dikin, bahçe dikin. Dünyevi rızıklarınızda nasıl vesileye sebebe teşebbüs ediyorsanız bu yolda da ...bu yolda da vesileye tabi olun... ...vesileden murat diyor... ...umar Nasuhu Bilmen Efendi Hazretlerinin... ...nasayih-ı Kur'aniyesinde de okulun, ...bizim kitapların hepsinde de var... ...o da Arifani Billah... ...çok büyük mutlu cihanları... vesile ittikaz edin... ...ve külüme as-sadiqin... ...sadıklarla da beraber olun... ...ginelirken de beraber olun... ...otururken de beraber olun... Yatırkana da beraber olun, onu çok yaptınız mı bütün kalp, ruh, sır, hafa, ehfa, zikri kül, zikri sultanı, nefis fark, murakabalar hep çalışmaya başlardı İzmirlahi Teala. Onun için vesileye de tabu olun. Bu iki ayeti celil başka ayetler de var ya, şimdi mevzumuza sığmayacak, uzun gidecek, biz bir teci ile amel etsek yine kafi gelir. Üstazımız buna cevap verirken Sadık'ın ta Medine'de Sadık'ın ta İstanbul'da Saadet'in ta Yemen'de nasıl beraber olanın kalben beraber olun, siz onu o sizinle beraber olur. Gel Yemen'i, gel Yemen'i kübemeni, gel Yemen'i kübemeni, der Yemen'i. Bütün ustazlar bu farisi okullar. Turan da asam gibi dursan da yanımda Kalbin benden hoşlanmasa, beni sevmese benden nefret etse kalbim bizimle alakadar olmasa Yemen kadar uzaktasınız babam. Eğer kalbiniz benimle o olur da Yemen gibi uzakta olsanız benimle diz dize oturmuş gibi olursunuz diyor. Bunu da o farisiyle ispat ediyorum. Çok daha ispat edecekse şimdi mevzumuz uz uzanır Hakiki yerlere temas edemek de onun için burada bunu bırakıyorum. da böyle fenafillah olanlara olur. Aha. Evet efendim. Beşinci sorumuzdur. Kimlere rabıta olabilir? İspatı hangi şeylerdir? Kimlere rabıta olacağını kitap risalemiz yazıyor. Başka kitaplarımızda yazıyor. Hepiniz de bunu okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Üstazımız onlar Osman, Şevket Yardım Edici, Ankara vağızı, ustamızla konuşurken bana dedi ki diyor, Şam'da okudum, duvarın burasından altı metre orasına kadar çaka çaka kitabın dolu tefsirler hadisler, fıkırlar filan bunu diyor. Bana dedi ki diyor, o kitapların hepsi dursun, edep risalesi oku, edep risalesi oku edep risalesinden bu yolun edeplerini bilnersin. O edep risalesinde diyor ki kim fena haline gelirse Hızır Aleyhisselam da iralani derse ustazımız ahirete irtihal edince büyük ustazımız Hacı Esadi Erbili, bu sesirruh aziz ahirete irtihal edince ser halifesi apa zatıdı böyle deyince anladınız değil mi sultanımızdı Biriler sana rabita idi seni dünyaday kadar vekil etmişti ve tubattan ayeti okuyabilir miyim innal ya ya'muruqu <gülüyor> en tu'addul emanati ila ehliha ehli emaneti verdim diye ve tubatta sarahaten yazdı yazılı olduğu anda 12 sene, 15 sene kendine rabıta ittirmedi. Ben lahif de diye ağlardı. Ben lahif de diye ağlardı. Günün birinde Adanalı Hacı Hasan Efendi vardı. Merkad'ın nur olsun. Efendimiz'e gelmiş. Efendim bütün halifelerin kalbi sizden tarafa dönmüş. Rabıtanızı istiyorlar neden? Elin kalbinin bana dönmesiyle benim bir fakir rabıta yaptıramam buyurmuşlar. Ne kevaz zülü <gülüyor> o. Ondan sonra o gün gitmiş Tahir Hoca dedi Fahri Kainat Efendimiz gelmiş Hasan Efendi'ye. Demiş ki Sami evladımıza e, söyle de kendime rabıta ettirsin. Geldim söyledim diyor. Dedi ki bir yasıyla rülyasıyla amel edemem Hasan Efendi. Laif bir ölüm bende. Ondan sonra, bu değil, 12 sene sonra oluyor yavrum. Öyle birdenbire geliveremez insan oraya. O gittikten sonra, o gittikten sonra ikinci gün yine geldi. Niye demedim? derim de layık değilim diyor, layık ettirsin. Ne geldi diye diyor, ben evin rüyasıyla amel edemem <gülüyor> efendi. Bana söylenirsin ondan sonra dedi diyor. Üçüncü gün hem Üstadımıza söylemiş Muhammed Mustafa evet. sallallahu aleyhi ve sellem hem de Hasan Efendi'ye söylemiş gelince, tamam tamam Hasan Efendi layık değerli söyle buyurmuşlar. Ondan sonra başladı. Böyle birden bire olmaz bu. Geçen bir haliseye haber vereyim. Burada varsın teypimize girsin sohbet ederken böyle arkadaşlar bir sohbet, tefva Öncelikle bir adam demiş ki Hazretimizin yerine kimse gelemez daha. ahmış birisi onun boynuna bir tokat vurunca yine yapıştırmış. Ne memleketini haber veriyorsun ne vuranın kim olduğunu derim ne çünkü fitne çoğaldı el fitneti la anallahu men eygazaha fitne uykudadır fitneyi uyandıranlara Allah labet diyor. Onun için diyemem isminine Gelemez deyince nasıl gelemez filan, gel diye demek istemiş, vurunca yere yapıştırmış. cazı kaldırmışlar, burnuna kadar herhalde. O tutturmuşlar, yıkamışlar. O adam, vuran adam dönmeye başlamış. Niye dönüyorum öyle demiş. Ben aynı tokadı ben de yedim demiş. Bana da manevi e, tokat vurdular. Beni hastaneye yetiştirdin, kurban olayım demiş. Hemen taksiye attılar diyor. Hastahane elli metre kalır kana vefat ediyor. Yüridime cepha eden kepin hazırlasın irken diyor Efendimiz. Kepini erken hazırlasın öldürürüm onu ben. Kılıca çarpıyor çünkü. Yüridime cepha eden kepin hazırlasın erken inan bu sözlerime sen açık mürhani geylani. Düşenin elinden tutar, yakın uzak demez yeter. Tarih giren ol er, açık bir hanı geylanı geylanı. Onun için onlar yetişirler. Üstazımız o çadıra alıp da bize o kadri dersini tarif ederken Hasan Efendi dedi, Yahya'nın Adana'nın öteyinde bir misis var dedi. Orada değilmenler var, on ünlüler dedi. Müslümanlar yüklerini yükletmiş. Bir İrmeni çocuğu da onu yükletmiş. Aşam da kıpırcık karanlık olmuş diyor. Giderken o İrmeni çocuğunun ayağı, merkebinin ayakları çamura batınca, çamur da böyle yıkılmışlar. O yolda biz geçtik. De Yıkılmış demiş ne yapayım diye ağlamaya başlamış. Çığılmış. ileriye giden Müslümanlar duymamış. Bizim köyde Müslümanlar var da Böyle sıkıştılar mı yetiş ya Attıl Kadir Geylani diye bağırırlar. Ben de diyorum ya Rabbi yetiştir Attıl Kadir Geylani'yi. Hemen bir diyor, "Mubarek sakallıcak geldi. Yükü kaldırdı, derleştirdi. Yolda benimle beraber gitmeye başladı. Iraho oğlum beni niye Bağdat'tan çıkırdın. Şurada çapacı baba var şu dağın başında. Onu çırırsan o bile gelir yükledirdi. Bütün evliyalar katte yetişir ki onlar için dünya bir adım kadar vallahi bir ayakla yeri alırın diyor Abdülkadir Ceyla'nın. ki dünya onların Süveyda-i Derunları kalbinin büyüklüklerinin yanında onlara alemi ekber denir. Bütün aleme alemi eskar denir evladım. Bütün alem çünkü kalbinde Süveyda-i Derun var. içinde iman var. O parlak imanını parlattın mı bu verdikleri reçetelerle kalp bembeyaz kesilir. Ta arşı 7 yedinci yeri şakı karbi içine alır. Görmüyor mu dedi üstazımız e, camilerde topak bir ayna var da onun içinde bütün cemaat, bütün ağaçlar, bütün kemerler görünür. Bir adam patla girdim, görünür, gelir. O topak olduğundan Süveyda'yı derin de topak bir ayna olduğundan o marifet namada ne de arşi azamı parsel parsel cizanlar kendi kalbinden bakıyordu da cızıyordu oraları. Ne diyeyim siz? Beni, ya kendime alamayacağım pek gideceğim. Acaba teypiden biter mi ulan? Üstazın yanına vardım diyor. Hep şahitli bunlar. Dört yollu Mehmet baba ricaldan bizzat. Allah şefaatine nail Benim babamıdır. Stazmın diyor yanına vardım İstanbul'da diyor. Bizim dibine oturttu diyor. Dersimi verdi diyor. Efendim Yakup isminde bir kardeşim var. Cefer belde kayıp oldu. Öldü mü ola, hayattaysa arasak. Öldüyse okusak ruhuna. Deyince diyor kafasını şöyle aşağı indirdi Hacı Efadi Erğeli. Bu cesedim aziz. Şöyle kaldı diyor. Yeniden kafasını bir daha kaldırdım diyor. İkisi birer dakika sürdü diyor. Yeryüzünü bütün gözümün önüne aldım. Yakup diye çığırdım. Bütün Yakup'lar ayağa kalktı. Dört yollu Mehmet babanın kardeşi Yakup varsa o dünyasın geliniz oturun diye Hep iki oturdu. Ye olmuş diyor. Böyle ikinci duruşunda bütün ahirete gidenleri gözümün önüne aldım. Onlar çok büyük kardeşi. Bildiğiniz gibi değilim ya. Yakup dedim, yüz binlerce Yakup'a yağa kalktı. Ee, dört yollu Mehmet, babanın Salenik'ten gelen Arnavut Mehmet Efendi'ydi. Bu Hacı Mehmet Efendi'ydi, üstazımız söyleyince hemen çarptırdı onu ona, ayrı görüştüler. Medine'yi tahir eden, onu, ona dedi ki diyor, ah. ediyordum. Yakup kardeşimiz sorunca dünyada yoğunmuş ahirette birisi din kaldı diyor. Mehmet baba kardeşinle görüştük. Kardeşin şu adaların arasındaymış. Şehit olmuş. Abime selam söyle. Yetmiş tane şefaat edeceğim. Ben ahiretteyim. Müstazım dedi diyor. Kardeşin şehit olmuş ve ahirette. Böyle onlar dünyayı ahireti görüyorlar. Yavrum, daha var mı sualınız? Efendim, rahatsızsınız ama rahatsız sizi şey yap, rahatsız ediyoruz. Bir sorumuz daha var, müsaade buyursanız. Buyurun. Ee, şeyh'i vefat eden zatın ruhaniyetine, rabıta nasıl olabilir? Bunu ta Almanya'dan Hasan hocamızla sual ediyor. Burada <gülüyor> kardeşlerimiz şey etmişler, burada anlamadan gitmiş. Biz 12 sene üstadı azam efendimiz Hacı esad Erbil'imiz ahirete irtihal edince 12 sene ruhaniyete gittik. Onu biz babacazım bilemedi nasıl edeceğiz ona nasıl olsa olur filan diye kitaplarına yukarı o zaman ortada. E, Sayar var ya Medine-i Münevvere'de Medine Halifesi'ye benim can o. 8 kişiyle şirket yaptık Dünyada ve ahirette gayrı Medine-i Münevvere'de, Mekke'de kardeşim şahit işte Hacı Abdullah. bir ihtiyacımız varsa da görür, bu de bize dua eder çünkü şirket ettik biz. Dedi ki bir ihtiyacımız var mı Allah rızası için söyle. Bizim ihtiyacımız yok ya Hacı Abdullah Efendi kardeşimiz kurban kesmeye giderken de parasını çandırmış. Parasını çaldırmış, geldi. Birisinden pararmış, kurbanı kesmiş. Onun parası yok. O günün çok parası olan 500 lira verdi. Ya dedim Hacı Abdullah müjdemi ver, sana 500 lira Atasayar verdi dedim. O Hacı Ahmet Atasayar annesi de İtham Müdürü Hacı Abdullah Efendi babası, Hacı Fatma anne de annesi ikisine de kilafet verilince... Hacı Abdullah Efendi aman hased etme. yeni hased olur mu da böyle büyük halife de <gülüyor> Yani güleyim de ara gitmesin diye gülüyorum. Hasetlik var. Ömer demiş Efendimiz. Buyur efendim. Bir velinin ceni kötü ahlakları çıkar hasetlik ayağını dayar durur. O hasetlikten oluyor sizin oradaki vakalar neler. Heh hasetlik sana bir vazife verilirken beraber oradan hasetlik başladı. Ondan hasetlik en sonra çıkan ahlağı zemim eden. İyâkum vel haset ve innel hasere te'ekülü'l hasenat keme te'ekülün narul hatan. İyyaküm vel haset hasetlikten kaçının. İyyaküm haset e in hased hasenat hasetlik hasenati ekle der yer tükevir cevabını koymaz hasetlik şeytanı şeytan eden hasetlik değil miydi Kimdi o Medine'de siz biriniz cevap verin Peygamberimiz gelince Abdullah İbni Selim mi onun adı o onun başı ha o hasetliğinden ilki kendine hükümdar di yollar Muhammed Mustafa gelince o ziya küllyen söyündürdü söyündürdü peygamberimiz olunca iman ettiği halde istiğdad etti münafıklardan oldu Estağfurullah bismillah innel münafıkîne fi'd-derk'il nar <gülüyor> Cehennemin en derin yerinde yanacaklar münafıklar buyuruyor. Yani böyle her münafık oldu gitti. Sözüm huzurumuzdan dışarı. Ne oldu gitti her hasılı. Demeyeyim şöyle yakışıksız kelime girmesin de bunu belki çok dostlarımız dinleyecek inşallah. Şimdi geliyorlar bizden soruyorlar. Diyorlar ki ruh babam dedi ki itham müdürü Hacı Abdullah Efendi'ye yazı yazdı, oradan cevap geldi. Şah Efendi, Şık Mustafa Efendi, üstazımız vefat ettiyse kılıç kınından çıktı. Kesmesi daha kuvvetli. Ruhaniyete rabuta edeceğiz. Yerine bizzat gelecek olursa Hızır, İlyas, Yıkıklar, Yeriler, üşler ilan ederler, Peygamberimiz de gelir, Buna rabıta edilecek denilir. O zaman edilir. Şimdi ruhaniyete rabıta edelim. Sualın bitti miydi? Efendim, evet. müsküllerimizi gayet güzel açıklığa kavuşturdunuz, Rahatsız olduğunu saldı Cenabı Ömrünüzü mücdat, şifaya aciller inşallah. Amin. Ondan sonra geliyorlar, soruyorlar bizden. Ee, buraya geldi. Kayserli bir adam şuraya oturdu. Üstüme şöyle Kimse oturmaz buraya. Oturdu. Kabaday'ın birisi sen bilin canım, ismini neyi bilin. O dedi ki, Ömer Bey gelince dedi, 26 taksıyla Kayseri'ye e, karışılamaya gitmişsiniz dedi. Ta Medine'de duyuldu dedi. Geldim burada tahkikat ettim dedi. Bir tacık kardeşin Hacı Abdullah, oğlum Tayfur falan bunlar gelmiş, hoş geldin gitmişler. Ondan sonra dedi, e, bildik ki iftira. El fitneti naimetu le'anallahu men ey gazaha. çoğu sizden çıkıyor. Dedim biz Ömer Bey'i, Ömer Bey'i mürşidi Kamil diyerekten karşılamadık. Bu, bu cihanımızın 45 sene hizmetini gördü de onun için onu karşıladık. Ve evimizde en büyük ikram yapıldı. Orada hasudun biri demiş ki, hiç kimse Ömer Bey'e merhaba, hoş geldin, yanına niye gelmeyecek? Bütün Türkiye'de böyle yaptılar. Şurada mübarek saat dedik ki, dedi ben layıkıyla üstazıma demek hizmet etmemişsin dedi. Ben onun, kutbu Cihan'ın torunu e, Mahmut Sami Bey, o da yüksek mimar mühendis o da. Lakin okuduğu Kur'an'ı baştan dinlediniz. Kur'an'ı okuyan zat şuraya oturdu. Karşıma mütemadiyen ağladı. Ee, ah, Hacı Asın Efendi ihtiyarlaşmış. Altına e, kuş tüyünden minder verin. O daha da hakikaten o gelmeden evvel delinde olduğu Kuru yerlere oturu oturu. Onun için onlar geldi. Onun torununa da bir misal vereyim. Onu da anlayın. Bismillah. Bir halife, bir halife Ali Ramazan gibi kürsünün üzerinde vaız veriyor. Heyecanlı, fişini sokmuş maneli, e, şeyden e, Hz. Muhammed'in e, ruhaniyetine bağırıyor. Millet ağlaşıyor. Ondan sonra arada bir kalkıyor, din alıyor, elini böyle tutuyor. Yine oturuyor. Arada bir kalkıyor, ee, şey, elinde üstüne tutuyor, gidiyor. üç dört dakika öğlenince, efendim ne oluyormuş kürsüden nereye öyle kalkıp kalkıp da dinleliyor oturuyoruz. bu <gülüyor> çocuğu orada çelik oynuyor, top oynuyor da kapıdan şu yana geçiyor, bu yana. Benim oturduğum yerden görür de, terbiyesizlik yapmış olurum diye kürsüde ayağa kalkıyorum diyor. Biz bunları hep yaşadık. Bizim bir İpsiz Ahmet dediler. Amcamız vardı. İlki İpsiz Ahmet dediler mi? Anlan onu. Ondan sonra o, Döndü Babama Allah'a Zikrede ya da ricallardan olmuş Adana'dan neden? Şeyi gelirdi. Gelir taş oraya Otururdu. Birimizin üstüne Oturmazdı. Efendimin oğlunun Üstüne oturulmazdı. Böyle samimi dostların gününde Geçtik de şimdi sizleri hep Terbiyesiz görüyor. Kanaatınız olsun. Ne bu? Nasıl gelişek bu? Nasıl terbiye almışsık böyle? Ondan sonra üstazımızın torunu e, Fatıma, benden ayrılmış bir buzla et parçası, Hasan Hüseyin, Karşın Gülgeleri Cennetin Şebapları hadisleriyle, Üstazımızın torunu için ayak üstün değil, defen üstün dinlemek istedim, hep de ağlaşıyorduk böyle hep ağla yollardı. girince evvel be hep bir hıçkırık bindi bize. Üstazımız gelemedi ama elhamdülillah damadı geldi, torunu geldi diye onu benden soruyorlar bir. Topbaş efendimizi bizden soruyorlar. Nasıl efendim? O geldi mi? Geldiğini bilemem. Gendi nedirse öyle. Lakin uzatı da küçük düşürmek doğru değil. Nedir? 27 sene üstazımızı hacca götürdü. Doğulu, dolu atletili. Birini çıkardım onu fukaraya verir, yenisini girdi, giydirir. Böyle hizmetini gördü. Ben gördüm içmede. Ali Ramazan'ımız da gördü. İnkar demek. Üstazımız başlaya tez tez geliyor tabi içme içtiği için. Her götürmede yeni yeni hasadan bez götürüyor. Silinmenin için ikinci defa hiçbir şey bu aşın hiçbir şey yok. Onu yıkayıktırmadan e, başkasını götürüyor, okuruyor. Böyle 40 kadar var. Hepisini de bir tecik Ali Ramazan yıkadı. Çok zamanda Topbaş Amca fabrikatora. Yani kanaatımız olsun İstanbul'un yarısı adam zenginlikte. Bir man makinesi makinesi gediz mi neyse şuralarda şey oldu, zenzele oldu oraya götürdü milyonlarca para o şeyleri oralara dağıttı üstazımıza da çok şey etti ben kendini takdir eder elini ayağını öperim öyle zatların dedi ki Tahir Hoca nasıl efendim o da havaslanıyormuş öteki de havaslanıyormuş o nasıl bize bir de onu anladın mı Tahir Hoca yani makarı ulema o. Vaktin feridi o. Kıl gibi kırk defa yasam kılın kırkta biri kadar başkası olamaz, öyle alim olamaz. Yani o her geldikçe ayaklarını öper, ayağının altına yüzümü sürerim, o da benikini öyle yapar. Telefonda konuşuyor da daha selam ederim mi? gözlerinde üferim ne demiyor ellerinden ayaklarından üferim diyor. Böyle tevazuunu bizzat o kadar da alim o kadar da fazıl bunu ben nasıl küçük diye gösterebilirim. O da çok büyüğüm benim. Efendim Vandırmalı Efendi de konuşuyormuş. Diyormuş ki ustamızın yerine Rabbim beni nasip edecek diyormuş. Bu nasıl adam? O Ali Haydar Efendi Kutbu Cihan Çarşamba tekkesinin şeyhi Ali Haydar Efendi'nin halifesiydi. Ali Haydar Efendi ben vefat edersem cenazemi Sami Ramazan oğlu cenazemi kasım o kıldırsın diyor. O olmazsa yerine vekil ettiği kim olursa o yapsın diyor. Hazretimiz oradaymış bizim mahtum Hadis Mustafa da orada jandarmaydı. Oradaki Üsküler'de jandarmaydı. Allah nasip ediyor da Ali Haydar Efendi ve Fatih için dünya birbirine karışıyor. Fatih'te üstazımıza vasiyet ettiği için inkılap zamanı, zamanı da öyle olduğu halde cübbayı fersi giymiş üstazımız. Açılın Samir Ramazanoğlu geliyor cenaze kıldıracak diye. O cenazede bulunanlar affı mağfiret olmaz mı hiç? Ondan sonra cenazesini ona kıldırdı. Onun halifesi de bu Alefendi şeyden bandırmadan uçak demiş ki ben ahirete intikal ettim mi bütün evladımı sağ kana verdim kabul ettiremedim vefat edişim Ümm, evladımı ona veriyorum demiş. Bu Bandırmalı Alefendi üstadımıza hemen geldi dersini oradan yeniledi. Merak tıplarını oradan geçti. Şurada bizim Mustafa Ali'de bir küçük böyle sakallı bir adamımız var. Biz Yahya'lı çok aksıyık. O ben şeyhimden ayrılmam halindaysa şeyhin vefat ederse onun gibi kamil bir zat bulursan hiç tereddüt etmeden ona intisab et ve rabıtasını yap. Değil üstazımız edep risalesinde birer birer yazıyor bunu. Alefendi'nin evine gittim orada konuşma yaptım birçok da kerametler vehur etmiş orada bizim konuşmalarımızın içinde sırların sırrını Ali Alefendi bizim için bayılır geçen telefon ettiği ve Sultan'ın e, bu duyarlarda demiyor? Ellerin ayaklarını öperim. Kurban oldum. Şimdi ben önümde seni görüyorum. Ayağı, ayağın üstüne kapanıyorum. E, Esselamu Aleyküm dedim. Kapattım da dedi, anşa açmışmış. E, e, öyle ağlıyormuş. Baktım diyor. Allah, Allah kızım. Babana selam söyle. O öyle büyük adam. Ya diyorlar efendim sen nasılsın? Biz mi nasılı? Dünyanın en günahkar insanı, bütün bunların ayaklarının turabı ve iki yerden haber geldi. Birisi İstanbul'dan dede oğlu, dede oğlu Abdullah Efendi, mutlaka benim Yahyalıya gitmem lazım. Üstazımız şeyler demiş, bu da ben günahkarım, ben hakirim, fakirim diye almıyormuş. Onun için ben diyeceğim ona. Sen vazif, almam. Almam diyorlar. Dedi, benim her günahım bir dağa benzer. Bir dağa benzer, ercihas dağı gibi oluyor efendim. Bir saman çöpü kadar bir günah ettim ise, o günahım bana ercihas dağı gibi görünüyor. Efendimiz elhamdülillah. Elhamdülillah dedi. Sonra efendim, hak, hakikat bir halim kalmadı bende. Elhamdülillah. Emer Bey de, andır, fena bu dedi fena andır fena hallerim. Yemin ettim ki ben bu yolun dervişliğine de layık yani. Bunu duyan duysun ya. Şu teypin içinden duyulsun. Fena andır fena alemi bu diyor. O öyle diyor ama Nasrattan hocanın bir hikayesini çekeyim babam daime çekerdi bunu. Teberrüken o hoca hocaefendinin Yılkına gettik süre her sene ziyaretine giderim. de onun ziyaretini yaparım. O zat demişler, ailesi vefat etmiş. Bu hatun kişiyi nasıl bilirsiniz? Hakkınızı helal edin. Cenaze kıldıran böyle işte daime. Ona iyi diyecek zaman insanlar Allah'ını seven dursun. Onu ben bilirim kaldırın geçsiniz. Siz ne bileceksiniz? Bana neler yaptığını siz ne bileceksiniz? Demiş. Ben beni bilirim oğlum. Birisi vasf ediyor sizin sizin e, Develi'de şube reisiydi sakalı böyleydi. O sonra emekliliğinde de gettim babama bir mektup yazıyor. Fazilet mağab Üstazım Şeyh Mustafa Efendi Fena andır, fena vaka andır, vaka alemlerini geçerek şu ah hale geldin, bu hale geldin, şu neler yazmış bir geçe çıplak vutmaydı. Hayret ederdin adamın mektubuna, şu eçene selam kelamını. Baba, babam dedim, bu mektube nasıl dayanılır? Dedik kılavuz hafızla biz. Yani insan mağrur olmaz mı böyle şeyi duyunca? Yok diyorum, ben mağrur olamam. Çünkü... İstanbul'da lağımcılar var. Affedersiniz tuvalet ayıttarlar. Üstleri başları pislik olur. Onlara nezaketli efendim, temiz efendim, münevver efendim, muaziz efendim desen üstüne bakar güler. Bunlar göremiyorlar da ondan diyorlar. Yani seyip üstün pislik. Oğlum ben lağımcıyım. Kabilden hırsı, tamağı, pukulü, adavatı, keni, buzu, riayi, sümayi hasretli kibiri attın mı da bu adam beni bu kadar vasvediyor ben kendimi o lağımcılarla bir fark veremiyorum bizi böyle yetiştirdiler de şimdi soranlara diyor ki biz ben layık değilim buna alem duysun ben e, des verdiğim kardeşlerimin de ayak durabilmem sonların da ayaklandı imanıma dua etsinler diye yalvarıyorum ey bize ee, uzaktan yakından haber gönderen kardeşlerim, kardeşlerim buraya geldi e, en büyüğüm diyen zat e, ellerini ayaklarını öptü. Ben konuştum kendi dinledi hayretlerde kaldı. Benim hiç şüphelenme kabul ederek biz, sen bizim efendimizsin. Lakin daha bu tam üstesine tabi. Ondan sonra Ömer bey geldi defemiz üstünü yürüyecektik. Yani ben buradan, oradan mektup yazıyor. O evdeki aldığım lezzeti bir yerden almadım. Ne kadar sıcak kabul ettiniz bizi. Anneniz, yok, annemiz duruyor. Üstadımızın kerimesi, bacınız ve yavrularımız çok saygılarla size selam edip dualar ediyorlar. Biz de selam gönderdik tabii. Mektubu burada okurum ya şimdi baktım yok. Ondan sonra, Nereden kim anılırsa onu vasfederik biz. Çünkü müstazımızın yanına varan babam kabul oldun mu olmadın mı ola deyince pederim diyor ki rihleti evliyamız şehri safarda oldu. Safar ayı bu ay işte. Safar ayında oldu. Müstazımız demiş ki Mustafa efendi sen 40 yaşındasın ama seni bize bildireli manevi defterimizde ismin 50 sene evvel gördüm, ismini bekliyordum seni. rehlet evliyamız şehri safarda oldu, 50 senelik sırrı şeyhım hem haber verdi. Memur haldaşın ara, derdine büyük çare, dua eyle pedere gayri peder bilmezem. Benim manevi pederim bu pederimle bu anam beni ayağa e eğdindiğinden ayağımdan zulmün çektiler, yere indirdiler keyiflerinin için ama benim bir üstadım var. O beni e'lâi elline çıkardı. Yukarıya çıkaranın mı hakkı çok olur yavrum. Aşağıya inbilenin hakkı çok olur. Elbette halbundaysa Allah Kur'an-ı Kerim'inde ve <nansızı> ki tabudu böyle birçok ayet var kana. Üstadımız diyor ki babamız benim hakiki hakikati babam bu cihanın beni e'lâ-yı illiğine çıkardı. Onun için her farz namazımın sonunda üç ihlas şerif ile e, bir fatihayı en evvel duamı bitirdikten sonra üstazımıza göndermeyince ondan sonra ötekilere okurum onlara gönderirim. Allah şefaatlarına nail etsin. <Gülüyor> Kardeşim demiş ki adam olmak isteye yok mu? Demiş Ali dede babama. Evet. Ki ham ey insan nedir matlubi insü cin? Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Allah rızası ben söz verdim. Bak sözümün içinde bile incilecek kelime yok. Ne benden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin, ne senden bir kimse incinsin. Ancak böyle büyük adam olabilirim demiş. bir hapishanede yattı babam 45 gün bir vakadan dolayı orada büyük ustaz o Medine'deki ata sayarın babası tam müdürü o da hapis efendim son evinden bir çıkıyor demiş kalan senden ayrılmak hapishane olmadı bize cennet oldu hapishane Mustafa Efendi fazla fazla usabız iller e, yok ben yemeyim, sen ye. Ben kötüyüm, sen iyi dersen, kamil olursunuz. Sen yeme, ben yiyeyim. Sen kötüsün, ben iyiyim dersen, bu hayvan sıfatı. İyice kafana koy bunu. Ben de bakayım. Ben yemeyim, sen ye. Ben kötüyüm, sen iyi. Çırıltı olur mu bundan? Sen yeme, ben yiyeyim. Sen kötüsün, ben iyiyim. O hayvan sıfatı demiş. Ama buraya geldi, ezberini almış. İller Yahşi, ben yaman. İller buğday, ben saman derdik ya diyor. Bunu diyor daha açık. Abdullah, yani itham müdürü Hacı Abdullah Efendimiz bize böyle evlük verdi. Ben yemeyim, sen ye. Ben kötüyüm, sen iyi. Böyle geçti, gitti dünyayı. Ona da dediler, sana rabıta olur. Ömer ben babamın reklam yapıyor diye ama çok neler yaptı. Hüngr hüngül, zırıl zırıl ağladım geldim çok zaman. Ama o kapının o kapının küpeli dahi kedisi dahi o kapıdan atlayanların ayaklarım üperim. Üstadımın için her sıkıntıya katlanırım katlanırım katlandım da elhamdülillah böyle oldu. Oklavuz hafız bize babama mektup yazarken ha atlayan merkebün ayaklarını nü diye mektup yazardı ya. Biz evlat bir keç mi biliyor mu büyüğümüzü, ee, şeylerimize, batlarımızı bakın var mı yaklaşmış mı? He? Az kaldıysa sözlerime nihayet vermek istiyorum. Bütün bunu dinleyen kardeşlerimizin. Ellerini, ayaklarını öperim, Estağfurullah. Estağfurullah. dualarını rica verin. Bugün hakkarın iki muradı var bu dünyada. Ben başka ne kutbu olmak, ne mürit olmak, ne irşat me olmak, ne istemiyorum diyorum. Bak sizin yanınızda ya, istemiyorum işte. Zorundan değer ya, efendim ya sıptığı alzama e, lahayette okun, dinle, gözüme bak. sıktığı alzam efendimize ne dedi Peygamberimiz? Senin yerine kim geçecek deyince kim kendini oraya layık görmezse o geçer buyurdular. Hazreti Ömer ile Ubeyid reğe konuldular. Senin elini kendine koymadın ben lahif deyelim dedi. Ağlayınca hemen Ubeyid eline kapandı biat ediyorum. Okumuyor mu bunları? Hazreti Ömer hiç reğe atılmadan çıktı Azam geçti hilafete kondu. Yani bunu diyor kağıt altından, kalem altından olsun da yazılın. Üstazımıza vardı mı da, Kayseri'nin halifesi öldü efendim yerine kimi tayin edeceksiniz deyince kim kendini oraya layık görmezsiniz efendim. Onu oraya layık görür. Allah'a izin verirse buyurdular. Onun dilinden da duydum bunu. Onun için kardeşim kendini layık gören layık değil, layık görmeyen layık. Ben kendimi, Laip görmüyorum. naif derdim. Esretten istesen yemin edeyim bir size. Benim gibi günah kutu, suslu, günahlı, üstazına karşı kustaklı bir insan nasıl oraya gelir? Ömer Bey dedi ki efendim Hasan Efendi babasından çok konuşuyor. O nasıldı dedi. buna buyurdular ki bütün halifeye halifeye isimleriyle hilafet verildi. Hasan Efendi'nin babasına Şeyh Mustafa Efendi deyi xilafet verildi diyor. Şeyh Mustafa Efendi o şeyhidir diyor. Ben gittim nere köydü onu ziyaret ettim diyor. Çok büyük adamıdır diyor. Öyleyse diyor ruhlar için üç ihlas bir fatihahı oxuyalım efendim dedi. Çok esir oldu evden atıp tuttu. O gün e, pederimin de bütün e, mutlu canlarımızın da Ahrete ihtihad eden müntesi bir tarikatında hepsinin analarımızın, babalarımızın, müşriklerimizin, peygamberimizin ehli beki, cemî peygamberin ruhu için üç ihlası şerif bir Fatiha el-armuda kendi el yazısıyla bir duası vardı Onu da evi bir dükkanına adar amin amin ya muin bi hurmet tahaha ve yasin yaud billahi min eşşeytanir recim bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil âlemin felâakibetu lilmuttaqin ve's-salatu ve's-selamu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn İlahi ilahi, perri çemmi vücudike ve atayike ya Rabbi, ve ezil külbeti bir ve iktidarike terani, Amin. ya ilahi, esme-i husnan hürmetine rızanı ver ya Rabbi, niyete kastımızı müstakim et ya Rabbi, dâreynin selametini, habibim rü'yetini, Amin. Çari Yari Güzin'in sohbetini Dari Cinan'da nasip et Ya Rabbi. Sekeratımızın şikretini, kalbimizin zulmetini, hevli kıyametin mehnetini cümle ehli imandan müberra et Ya Rabbi. Rabıtanın kulasasını diyemedim. Hazreti Muhammed Mustafa'mızı mihrabına oturdacaksınız. Sıttığı Ağzam sağında çar Yari Güzin ondan sonra Selman-ı Farisi silsileki, silsiledeki olan mutlu canları birer birer döndüreceksiniz. En sonuna varan, sol koluyla bitişik oturan da sultanımız, efendimiz, Hacı Sami sultanımız. Elin yanında konuşturman bizi. Yandarağınızda konuşturun teypile. Onu da oraya oturtacaksın. İkisinin